i̇man <Sessizlik> edip salih amel işleyenlere gelince. Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinde indirip kolaylaştırdık.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 Allah, ma azelma عليك القرآن, lteşqa, illa tezkireli men yixşa, Ey Muhammed.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 Rahman olan Allah Arş'a hükmetmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur. Oh. Sen sesini yükseltsen de, yükseltmesen de, şüphesiz ki o gizliyi de bilir, daha gizliyi de. Allahü lâ ilâhe illâ hu ve lehül esmâül hüsnâ Allah'tan başka bir ilah yoktur. En güzel isimler onundur. Ve hel etâke hadîsü Mûsâ iz ra'an fekâle li ehlihim kutû inni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 Ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti. Belme ata Musa. Musa ateşin yanına gelince kendisine şöyle ni'da edildi.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 <gülüyor> Şüphesiz ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.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 Bir de baktı ki o bir yılan olmuş. Süratle hareket ediyor. O alahudha ve la tahaf sen uidha siratah alula. Ve dmum ila min gayri su. İn ayatan uhra. Linuriyaka min ayatina alkubara.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 Böylece sözümü iyi anlasınlar. Ve jalli veziren min ehli Harun ahi müşdede ezri ve eşrikhu fi emri key nusbihake in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 وَلَقَدَ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرًا Allah buyurdu ki, Ey Musa! istediğin sana verildi. Zaten biz sana bir defa daha lütuf ve ihsanda bulunmuştuk. اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا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 İzhaba ante ve aḫuku b-āyati, vāla t-niyya fi dikkri. İzhaba ila firdauna, innu tuğā. B-kuula lehu, kuul al Ben seni kendime peygamber seçtim.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 فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل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 Qale fe men rabbukuma ya Musa Yanına vardıklarında Firavun Sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi. Qale rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada Musa Bizim Rabbimiz her şeye yaratılış biçimini veren sonra da ona doğru yolu gösterendir dedi. O alefe ma balul qurunil ula Firavun Peki öyleyse önceki nesillerin hali ne olacak dedi. Ola ilmuhu ind rabbi fi kitabin la rabbi ve la yensa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 Şüphesiz ki, bunlarda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır. Minha khalaqanâkum ve fîhâ nu'îdukum ve minhâ nukhricukum târaten ''Biz sizi topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve kıyamet günü sizi tekrar oradan çıkaracağız.''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 İnsanların süslenip toplanacağı bayram günü kuşluk vakti olsun dedi. Firavun dönüp gitti ve bütün hilekar büyücülerini ve aletlerini toplayıp belirtilen yere geldi.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 vetenaza'u emrehu beynehum ve asrru najwa Sir işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizlice fısıldaştılar. Walu <Sessizlik>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 İmman alacağı ve imman nekona öyleman alacağı. Sihirbazlar, ey Musa, hünerli ya sen ortaya at veya ilk atan biz olalım dediler.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 Kul ne la takhaf innaka Musa içinde bir korku duydu biz ona dedik ki, korkma, üstün gelecek olan elbette sensin. Sağ elindeki asanı yere at da onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz da nereye varsa başarı elde edemez. Feülkiyel <gülüyor> seharatu sücceden kalû. آمânنا بربها ve وموسى. <gülüyor> Musa'nın asası büyülerini yutunca sihirbazlar secdeye kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbin'e iman ettik dediler. قال آمَنتُم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فَلَأُقَطْطِعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُوعٍ نَخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبَقًا Firavun sihirbazlara...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 أنا من البيانات والذي فطرنا فقد ما أنت قاضٍ أن إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 İnnehu men ya'thir rabbahu mujriman fa inne lehu la yamutu fiha ve la yahya Kim Rabbine gunahkar olarak gelirse şüphesiz ki onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne dirilir. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدَ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır. Cennâtu adenin tecerîmin tehtihel enhâru hâlidîne fîhâ. Ve zâlike cezâû men tezekkâ. Bu dereceler altlarından ırmaklar akan adın cennetleridir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı budur. وَلَقَدَ اَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَاًا اَنْ اَسْرِ بِعِبَاد۪ي فَضْرِبَ لَهُمْ طَر۪يقًا فَضْرِبَ لَهُمْ طَر۪يقًا فِي الْبَحْرِيَ بَسَلْ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا ki biz Musa'ya kullarımı geceliğin yürütüp götür. Asağını vurarak denizde onlar için kuru bir yol aç. Düşmanların yetişmesinden korkma, boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik. <gülüyor> Fir'aun ordularıyla onları takip etti. Denizde kendilerini kaplayıp içine aldı. Ve azla Fir'aunu, qomuhu ve mahada. Fir'aun, kaminin saptırdı. Doğru yola götürmedi. Ya bani İsrail, lada an jeyna kum, min adoukum, vaağdana kum, janbapu. A kum Ce Eeymenzel aley ve Ey İsrailoğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve size turun sağ tarafında Musa'ya kitap verileceğini vaat ettik Size Kudret helvsı ve bıldıdırıcın indirdik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 Artık o cehennem çukuruna yuvarlanır. Ve inni leğaffarun limen ve ve Ben tövbe eden, inanıp salih amel işleyen, sonra da doğru yolda devam eden kimse için çok bağışlayacağım. Ve acelek an kavmık ya Musa Musa beraberindekilerden önce tura koşunca seni kaminden önce acele olarak gelmeye sevk eden nedir ey Musa dedik Alahum ulae ala athri ve aciltu ileyka rabbi li terda Musa işte onlar da peşimdedir. Sana razı olman için acele olarak geldim ey Rabbim dedi. Ale fa inna qad fatanna kavmek min samiri. Allah biz senden sonra kavmini denedik. Samiri onları saptırdı dedi. فرجع موسى إلى قومه غباناً أسفاً، قال: يا قوم ألم يعدهم ربكم وعداً حسناً؟ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَادْتُمْ أَيْحِلْ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي.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 اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَاكِنَّا حُمِّلْنَا وَلَاكِنَّا Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o kıpti kavmin zinet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Aynı şekilde samiri de attı. Ve echrjalhum ijalan jasadallahu kuarun, fakalu hadda ilahukum ve ilahumusafesi.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 واللن نبرح Onlar da Musa bize dönünceye kadar biz o buzaya tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. Qal ya Harun ma mena'ka iz afa amri Musa dönünce ''Ey Harun, onların saptıklarını gördüğün zaman bana tabi olmaktan senin men eden nedir? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?'' dedi. ''Kale ya bene umme la te'huz bilhiyatii ve la bir <gülüyor> rasi inni haşiytu en tekul.'' İni, kışit beni İsrail. Ve, nam Harun, ey annemin oğlu. Sakalımı ve başımı tutma. Ben, İsrail arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum dedi. Kâle fe mâ khatabuke yâ Samiri. Musa, Samiri'ye, ey Samiri, ya senin yaptığın iş nedir dedi. Kâle basurtu bimâ lem yabasurû bihî fe fe nebeztuha ve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 قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ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 Vasi'a şey'in ilmi Sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi içine almıştır. Kezalik nequssu aleyke min enbâ'i mâ kad sebeq ve kad âtaynâke minnâ zikra Ey Muhammed, işte biz sana böylece geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir kitap verdik. Her kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. خَالِد۪ينَ <gülüyor> <gülüyor> Onlar o günahın cezası için ebedi olarak kalacaklardır. Bu onlar için kıyamet gününe kötü bir yük olur. يَوْمَ يُنْفَخُ فِى ve وَنَحْشُرُ الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا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 bütün sesler kısılacak ve fısıltıdan başka bir şey işitemeyeceksin. Yauma la illa O gün Rahman olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimselerden başkasının şefaati fayda vermeyecektir. Ya'lamu ma bayna aydihim ve ma halfihim ve la yuhitun ilma Allah insanların geçmişlerini de geleceklerini de bilir. İnsanların bilgisi ise onu asla kavrayamaz. Ve anatil vucuh lil hayil kayyum ve kad khaba man zulma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 قَبَلِ <gülüyor> اَنْ Gerçek hükümdar olan Allah'ın şanı çok yücedir. Sana vahyedilmesi edilmesi henüz tamamlanmadan önce, Kur'an'ı okumakta acele etme. Ey Rabbim, benim ilmimi arttır de.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 وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar da secde etmişlerdi. Ama iblis bundan çekinip diretmıştı. فَقُلْنَا <Sessizlik> يَا Adem inna hada adun laka wa li fala yukhrijankuma min al jannati fa tashqa inna laka alla fiha wa ta'ra wa annaka fiha Biz dedik ki ey Adem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 üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Adem, Rabbinin emrine karşı geldi de, şaşırıp kaldı. Sonra Rabbi, onu peygamber seçti. Tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. وَلاهِبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإِنَّ يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي بَصِيرًا Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse...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 işte bu böyledir. Sana bizim ayetlerimiz gelmişti de, sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen böylece unutulacaksın, der. İşte biz haddi aşanları, ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandıracağız. Ahiretin azabı elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Afa lâm yehdi lham kam ahlakna qablham min al-qurun yamshun fi masakinih. İn nafi zālak l-āyatilli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 ve yine gündüzün uçlarındaki sabah ve akşam namazında tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَسْتَعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ Ey Muhammed! Kendilerini denemek için kafirlerden bir kısmına verip faydalandırdığımız dünya hayatının süsünde sakın gözün kalmasın. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ve emur ahleke biz salati ve istabir aleyha la nes'eluke rizqan nahnu nerzukuk. Vel'akibatu lit teqvâ.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 Kafirler, Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirse ya, dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi? Ve lahu ennâ ehleknâhu min qablihi lekâlû Lalalı Rabbana, lola erstelte eline Rasulum, fnettabğ ayatik min qabl an nizil ve Eğer biz onları bundan önce bir azapla helak etseydik, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve rüşvaylığa düşmeden önce. Senin ayetlerine tabi olsaydık diyeceklerdi. Ülkül Ey Muhammed, de ki... herkes akibetini beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin doğru yolun sahipleri olduğunu ve kimin hidayete erdiğini bileceksiniz.